Gidenin Ardından Yazan Emlin Williams Çeviren ve Uygulayan Ahmet Lemendoğlu Reji Zihni Küçümen Efekt Erhan Mesudoğlu Oynayan Sanatçılar Dr. Haggit Ersan Uysal Bayan Haggit Oya Aydınat, Suzan Aliye Uzunatağan Eda Ani İpekkaya Güveni Sunapek Uysal Brüs Nedret Denizhan Talent Zihni Göktay Rosen Erol Günaydın Maxwell Devonport, Kemal Bekir Sen misin Artur? Çabuk döndün Kahvaltı ettin mi? Hayır Gwennie Gwennie Doktorun kahvaltısını hazırlar. Suzan sen de Gweny'e yardım edin, olmaz mı? Peki anne Zavallı Güveni. öyle üzgün ki Niçin üzgünmüş? Biliyorsun baba, bizden ayrılacağı için Aa evet tabi, bugün perşembe öyle ya Unutuvermişim Demek bunca yıl sonra Güven'i bizi bırakıyor Aileden biri ayrılmış gibi olacak o gidince Kahvaltınızı getirdim doktor Hagrid Bu kadar zaman boş mideyle çalışılır mı? Her şey yolunda gitti mi doktor? Hı <Gülüyor> hı Gitti güveni gitti Üç buçuk kiloluk bir oğlan Aman ne güzel nasıl oldu uzun sürdü mü Pek pek sayılmaz güveni Sizde bayılacak gibisiniz Saat gecenin dördü falan da kapıyı çaldıklarında Hı -hı. Güveni bugün ayrılıyor baba Evet gidiyorum Ama gitmek istemezdim gitmezdim de Güveni madem bu kadar Üzülüyorsun gidiyorum diye Öyleyse niçin kalmıyorsun Hiç istemiyorum gitmek ama tanrının emri Tanrı'nın sen gidip Manchester'a e yerleşeceksin diye... ...bir kadına emrettiğini ilk defa duyuyorum. Zavallı kardeşimin karısı hastalanıp öldüyse... ...başına da dört tane küçük çocuk bıraktıysa... ...bu Tanrı'nın emri değil de nedir? De, kaç trenine biniyordun? Beş trenine. Seni arayacağız güvenin. Ya ben bayan Suzan. On beş yıl dile kolay. Ha, doktor size bir telgraf var şimdi gel. Nedir o baba? Londra'dan bir telgraf Müteveffa Christopher Bean'in bir hayranı Sizi perşembe günü öğleden Öğleden diye öğleyin 12'de ziyaret etmekten şeref duyacak İmza Maxwell Davenport Chris Bean mi? Chris Bean'i aklımdan çıkaralı yıllar oluyor Hani şu resimleri yapan Chris Bean Yani onun resim diye adlandırdığı şeyler diyorsun Peki ama bu Maxwell Davenport'ta kim oluyor? Hiç duymadım Poyacı pisliklerinin için toparlamamış Artur. Dün akşam giderken bu sabah erkenden geleceğini söz vermişti. Bugün yapılması gereken işleri düşündükçe fena oluyorum. Hay Allah. Güveni devirip bugün ayrılıyor. Zavallı Güveni. O da çok üzgün. Böyle bir hizmetçi dünyada bir daha bulamayız. Bulmasak işte fena olmaz Ya Artur, yani hizmetçisiz mi idare edeyim demek istiyorsun? Niçin olmasın? Evin içinde üç kadın var. Ben de yatağımı kendim yaparım. aklına getirmiyor musun? Neler deneyecekmiş? Doktor Hegetin işleri öyle bozulmuş ki artık bir hizmetçi bile besleyemiyor diyecekler. Güveniye verdiğimiz paraya yeni bir hizmetçi bulabilirsem hmm, yeni bulduğum hizmetçi çok daha fazla gelmeyecek. Daha şimdiden birini peyledin mi demek istiyorsun? Hmm, evet. Geçen hafta alışverişe gittiğim zaman. Gıveninin gidişine pek üzüldüğümü söyleyemem... Bak mesela bu yeni gelen hiç de öyle değil... Tam bir hizmetçi... Şehir adabını da biliyor... Sonra gelenleri bir karşılığısı var ki... Sanki doğuştan öğrenmiş nasıl kapı açılacağını... Kaç paraya gelecek? Şimdi şöyle düşün... Kızlarla ben bu yaz tatili için bütün elbiselerimizi kendimiz dikip para biriktiriyoruz... Bu yıl sana da kızlara da tatil matil yok... Baba tatil yok mu dedin? Evet öyle dedim Eda... Hem yalnız bu yaz için de değil Hastalardan alacaklarımı toparlamadıkça Bana yaz tatilinden söz açma Kararım kesindir kimse değiştiremez Ben de sözümden dönecek değilim Dönersem analık görevimi yapmamış sayılır Analık görevinin yaz tatiliyle ilgisi ne? Belki sen kızlarının evlenip evlenmemesinden kaygılanmıyorsun Ama ben kaygılanıyorum Kızların da kaygılanıyor baba Evlenmek için tatile ta cehennemin dibine gitmek gerekmez herhalde Oradaki fırsatlar da başka hiçbir yerde ele geçmez Böyle saçma şey olmaz Babam benim evde kalmamı istiyor Daha şimdiden evde kaldım Ben 24 yaşındayım Sen 26 yaşındasın Atın buraya bak Kızlar burada köylülerle mi evlensin istiyorsun Ne varmış köylü delikanlılarda Senin evlendiğin neydi Ben tatillerden faydalanamamıştım Teşekkür ederim Hena Çok teşekkürler Ede senin yarın kadar şanslı çıkarsa ne hala Biz burada kalırsak Suzan benden önce evlenecek Çünkü buradaki gençler hep ondan hoşlanıyor onu beğeniyorlar Eğer Suzan benden önce evlenirse ben de ölürüm Ölürüm ben ölürüm Hep bu kıt kanaat geçinmekte Allah Allah İnsanlar ne tuhaf oluyor Ben buradan gidiyorum diye ağlayıp sızlıyorum Siz de burada kalıyorsunuz diye aynı şeyi yapıyorsunuz Yelişir güveni Senden düşüncenin soran olmadı Siz bana aldırmayın efendim Ben sadece bir hizmetçi parçasıyım Şimdi ise gerçek bir hizmetçiniz var Şehir adabını bilen Hem nasıl Bir İngiliz hanımına yakışacak biçimde de Kapı açmasını biliyor Sen bayağı ve kendini bilmez bir kızsın güveni Ve kapı deliğinden bizi dinlediğin için de işine son veriyorum İşime son veremezsiniz çünkü ben zaten kendim işime son verdim Vaktim dolmadan da gitmeyeceğim Senden karşılık işitecek değilim Şimdi gideceksin Öğleden sonra gideceğim ah, Hoş geldin Bruce Günaydın Bayan Haget Vadanacı geldi Günaydın Ede günaydın, günaydın Günaydın. Ben de şimdi soruyordum nerede kaldın diye Şu döküntülerini lütfen toplayıp gider misin Çabuk ol Boya kokusundan bayılacağım Ben de onun için geldim Bayan Haget Sizlere de ufak birer hediyecik getirdim kızlar Hediye mi Bruce satın mı aldın e, Pek öyle denmez Diyeceğim şu ki her ikinize de kendi resimlerimden birini getirdim Bruce bu tabloları sen mi yaptın Öyle ya Birinci sınıf tablolardır bunlar Belki dediğim müfenin üstüne asmak isterler Tablo yaptığından nasıl oldu da hiç haberim oldu Boyacılığın her türlüsü bana pek kolay gelir e, Ben de resim dersleri almıştım bir zaman Şu çiçek demeti tablosunu görüyor musun O da benim işte Ödül kazanmıştım Resim konusunda sana bir iki ipucu verebilirim Bruce. Bunları sen mi yaptın Bruce? Bunlara natürmort denir. Natürmort. Ah, Resamlıkta kullanılır bu deyim. Evet. O günaydın Bruce. Nasılsın evlen? Günaydın efendim. Bak baba, yemek odasını asmamız için Bruce bu tabloları yapmış. Hmm. Eğer bunları beğenmediyseniz Doktor Haget... aşağıda dükkanda daha bir sürü var. Kaç tane Bruce? E, yüz tane kadar var. Ha, ressem olmayan niyetli değilsin inşallah. Niyetliyim kendimden nasıl Bayan Haget... İyi bir ressam olacağım üstelik Şimdi parlak bir düşüncem var Kızların portresini yapacağım Kız, yes, yapar mısın sahip Burada bir ressam vardı Chris Bean. Hatırlıyor musunuz Chris Bean mi Benim aslamdı Duhaf mi daha bu sabah onunla ilgili bir telegraf aldım Chris Bean hakkında mı Adamın biri kendini Chris hayranı diye tanıtıyor Ay onun nesine hayran olmuş anlamadım Chris Bean bana resim yapmasını öğretmeye başladığında Buraya yeni gelmiştik Beni yanında dolaştırırdı o ne resim yaparsa bana da aynını yaptırırdı. Bana dersler verirdi. Öğrettiklerini hatırlamaya çalıştım. Hmm. Yeni gelen şehir hizmetçi şu anda mutfakta Bayan Hegel. Demin içeri gittiğimde onu kapıda buldum. Ama burası için söylediklerimden sonra kalmak isteyeceğini hiç sanmıyorum. Gwen gidip kızın fikrini çeldiyse ben yapacağım. Buraya buyurun efendim. Doktor şimdi gelecek. Teşekkürler, ben beklerim. İsterseniz oturabilirsiniz. Zaten doktor sizi fazla bekletmez. Teşekkür ederim. E, sen güveniyor olmalısın. Ah, ben sizi ilk defa görüyorum. Öyle, bu ilk karşılaşmamız. E, ya, peki adımı nereden biliyorsunuz? E, ben gözünden tanırım insanları. Her ne yaparsan yap, ama sen cüretkar bir adamsın. Londra'dan geldim diye de bizi küçümsemeye kalkma. Günaydın. Doktor hakikaten mi tanışıyorum? Evet. Çok memnun oldum doktor Oturmaz mısınız? Çevredeki güzel korulardan geçiyordum arabamla baharın tadını çıkararak Bu köye geldiğimi fark edince uzun zamandır yerine getirmeyi ihmal ettiğim bir görevi yapmak fırsatının ayağıma kadar geldiğini anladım Ne görevi? Size ödemem gereken kutsal bir borç Hangi borç? On yıl önce bir hastanız vardı benim en yakın dostumdu Eee? Yetemin biriydi bir sürede bu köyde yaşamıştı Christopher B.inden söz ediyorum o siz misiniz Ben de sizi o sanmıştım Birkaç saat sonra bekliyordum ben sizi Beni mi bekliyordunuz Telgrafınızı aldım Durun bakayım neydi adınız Telgraf görebilir miyim şunu Çoğu zaman karışıklık oluyor da Yok bunda bir karışıklık göremiyorum ben Tabi tabi tabi Öğleyin 12'de diye yazdığımı unutmuştum Umduğumdan çabuk geçti yolculuk acele ettim Crispin'in hayranı olduğunuzu yazıyorsunuz burada Hayranı kelimesi hafif kalıyor Sizin Crispin benimki başka başka kişiler olmasın? İmkanı yok Onun için elinizden gelen her şeyi yaptığınızdan eminim Görevimi yaptığımı sanıyorum Fakat tabi o durumda Bu taraflarda tüberküloz tedavisi zor olur O şartlar altında pek bir şey yapamadım oh, Hepimiz faniyiz doktor Doğru tabi Biz onu hiç unutmadık Daha biraz önce ondan söz ediyorduk Karım da ona karşı ilgi duyardı. Burada yalnız bir adam... ...hasta... ...sonra üstüne üstlük öksüz. Karım ona bir de çalışma yeri vermişti. Saibim? Evet. Arka bahçedeki ahırı verdi ona. Fakat o tablolar bir felaketti. Evet tabii tabii. Fakat son zamanlarda doktor... ...hatta geçen gün çekmecelerini karıştırıyordum. Kris'in burada otururken bana yazdığı mektupları rastladım. En son mektupta sizin ona gösterdiğiniz iyilikten... ...size duyduğu minnetten söz ediyor... ...ve size olan borcunu ödememi istiyordu benden. Hah. Tam kriz işte Bir kuruşu olmadı hep borç borç borç Bakayım ee, Hepsi hepsi tam 20 sterlin Herhalde öyledir İzin verin doktor biraz geç oldu ama işte hepsi buyurun Ne diyorsunuz Beklettiğim için tekrar özür dilerim Oh Saygıdeğer dostum Şöyle Nihayet bu borcu ödemiş oldum Londra'ya rahatlıkla döneceğim Elinizi sıkmama izin verin Şeref verirsiniz Bir dakika Eda Eda sizi ailemle tanıştırmak istiyorum Bay, de, Bay Davenport Davenport ee, şey, yanıma kartımı almamışım affedersiniz Kart anelüsüm var adınız burada kalbimde <gülüyor> Karım kızımı eder Londra'dan bana otelgraf yollayan Bay Davenport bizim Crispy'nin eski bir arkadaşıymış Ana, hani Daha bu sabah sözünü ediyorduk Ve Chris'in ölümünden on yıl geçtikten sonra Bu sadık arkadaşı Chris'in bana olan küçük borcunu ödemeye gelmiş 20 sterlin oh. ee, Böyle şeyler her gün olmaz Bu olay size bir örnek olsun Evet baba muhakkak Arthur muhakkak ee, Buyurun oturmaz mısınız Doktor gerçekten beni şaşırtıyorsunuz Benim yaptığım gayet normal bir şey ...acaba resimlerden burada bıraktığı olmuş muydu hiç... ...bir ana olarak... ...tabii sizin onlar hakkındaki düşüncenizi biliyorum... ...köylü çocuklar bile görürlermiş resim yapmasına... Ee, ...biz hiçbir zaman yüzüne karşı gülmedik. ...benim için duygusal bir değeri var bunun... ...varsa burada kalan tablosu onlara almama izin verir miydiniz... Mektuplarında altı yedi tane bıraktığından söz ediyor. Artur galiba bir tane tavuk kümesinde asılı hala <gülüyor> Kümeste mi? Evet ama ne durumdadır kim bilir Fark etmez doktor ne durumda olursa olsun almak isterim Hatıra olarak Eda gel benimle alıp getirelim Bay Davenport Peki anne Bir dakika güveni başka bir şey geldi aklıma Buyurun doktor Güveni tavan arasına kadar çıkıver Crispy'nin tablolarından birini oraya koyduğumu hatırlıyorum Yağmur geçirmez diye Hımm ne yapacaksınız o tabloyu doktor? Bay Davenport birlikte götürmek istiyor. Kendisi Crispy'nin en yakın, en eski arkadaşı. Arkadaşı mı? Evet evet. Hadi koş şimdi de o tabloyu al buraya getir. Heh. Peki doktor. Başınıza bu kadar dert açtığıma üzgünüm doktor. Sizin gibi biri için dert mi olurmuş? Eşim! Hapis ama tavuklar malum <gülüyor> zarar yok güveneği söyle Biraz toz sabunla fırçayla onu bir güvene <gülüyor> Hayır hayır buna hiç gerek yok Lütfen korkarım Yani ben kendim temizlerim Artur Eda'nın yaptığı resim aklına gelmedi mi? Bay Eda'nın resmini istemiyor ki Annemin söylemek istediği başka şey ne? Hani benim çiçek demeti tablosunu Crispy'nin tablolarından birinin arkasına yapmıştım ya ha. Bakabilir miyim? E, bu resmi siz mi yaptınız Bayan Hagi? Bu harika canlı resim. Oo, Bay Davenport. Bir iki resim dersi almıştım ama... Birkaç bir... derste bu şaheseri mi ortaya çıkardınız? Buna şaheser denir mi hiç Bay Davenport? Bayan Haget yeteneklerinizi küçümsemeyin. Bu aslan ağzı demetinin verdiği ince göz zevkini kelimelerle anlatmak zor. Hey, anne duyuyor musun? Hı -hı. Tabii ileride çok daha iyi şeyler yapacaksınız. Fakat burada şimdiden bir deha kıvılcımı görüyorum. Deha mı? Gerçekten öyle e, Tablonuzu satın almama izin verirseniz Nedir değeri e, Tabi adı duyulmamış bir ressam Fakat durun bakayım Londra'da buna 15 sterlin kadar para biçerler <Gülüyor> 15 sterlin ha Ama ben her gün bunun gibi bir tane yapabilirim Öyleyse hiç durmayın zengin oldunuz gitti demektir Eda'nın bu parayı alması doğru olur mu Hanna? Ama baba 15 sterlinle ben neler yapmam İşte buyurun e, 10, 5 daha 15 sterlin Teşekkür ederim Bay Devonport'un ben teşekkür ederim. Arkasında da Crispin'in tablosu var. Ah doğru, heyecandan bunu unuttuverdim. Tavan arasında hiçbir şey bulamadım doktor. Ama ben oraya koyduğuma eminim. Belki de fareler yemiştir. Tavan arasının her köşesine baktım. Çok yazık Bay Dawnford. Size yardım etmek isterdim ama Aldığım bana yeter doktor. Zahmetler verdiğim için üzgünüm. Teşekkürler Bayana get. Ee, Bay Davenport bu ziyaretiniz meslek hayatımın en tatlı anlarından biri olarak hafızamda kalacak Hoşçakalın Güle güle güle, güle, güle. Oo, Buyurun Bay Davenport ama doktor hala bizi zeder Ben seni görmeye geldim Beni mi? Evet Birkaç dakika ayırabilirsen seninle konuşmak istiyorum Bir dostuma bir zamanlar gösterdiğin yakınlık için sana teşekkür etmek istedim Başka kadınların ona vermediği şeyler sen ona adı olmayan en güzel şeyleri verdin. Onun ihtiyaç duyduğu sıcaklığı, inceliği. Benim hakkımda ne biliyorsun? Sadece bana söylediği şeyleri. Senin dışında ben onun en iyi dostuydum. Ben onun ağzından Devonport adını duymadım. Arkadaşı olan bir James Brown'dan söz ederdi ama senin adını hiç anmadı. James Brown benim. Sen James Brown'san niye Devonport diyorsun kendine? Devonport takma adım. Hafızalarda kalacak bir ismim olması gerekliydi. Maxwell Devonport. Ama benim şey yani Ama benim bildiğime göre James Brown'un başı dertteymiş Borcu varmış ödeyememiş Oturduğu yerden de apar topar kalkmış gitmiş Bütün bunları hatırlıyorsun ha Chris'in bana söylediği her şeyi hatırımda Sonra benim gözümde canlandırdığım James Brown'a da benzemiyorsun Sen benim düşündüğüm Güveninin tıpkısısın Yalnız biraz daha genci ve güzeli Sonra adını da hatırladım bunu unutma Evet hatırladın doğru Kiramı demekte de bazen geciktiğimi inkar edemem... ...bu yüzden çok kez başım derde de girdi... E, ...Chris'in arkadaşından bunu bekleyemez misin? <gülüyor> <gülüyor> e, Chris kendi de yapmaz mıydı? Senin hakkında kötü düşünmekle belki hata ettim... ...sahiden Chris benim adımı söyledi mi? Chris senden hoşlanırdı... ...bunu da o mu söyledi? Hem defalarca... E, ...sen de ondan hoşlanmaz mıydın? Barbrahan... ...o beni ciddiye alan tek insandı... ...benimle ciddi şeyler konuşurdu... Bir konuşkan değildi ama... Ettiği her lafta bir önem vardı Senin James Brown olduğunu düşünebilir miydim? Ve eh, sıkışalım ha? Otur Bay Brown <gülüyor> Ben de yanına ah. oturayım hmm. Hey Kızım. gidi hey <gülüyor> Bugün gidiyorum Bugün öğleden sonra Kardeşimin karısı öldü Onu dört çocukla bıraktı Gitmem gerek Merak etme anılar seninle birlikte gider Nereye gidersen. Çalışırken ona çay götürürdüm <gülüyor> Bir de kazak görmüşsün ona Hah, Onu da yazdı mı sana? Bana her şeyi yazardı. Benimle ilgili her şeyi yazdı mı? Onun en yakın arkadaşıydım. Bundan utanıyor değilim. Yalnız Heget ailesine bundan söz etmemenizi tercih ederim. Onun hakkında düşündüklerini biliyorsunuz. Resam olduğu için onu hiç anlamadılar. E ben de onlara ikimizden hiç söz etmedim. Ama utanç duymuyorum asla. Kimseye söylemem güveni. Analarına saygı duyarım. Fakat sende ondan kalan bazı şeyler olmalı mutlaka. Ee, güveni paraya ihtiyacın olursa son yıllarda işlerim biraz daha iyi gitti Diyeceğim paraya ihtiyacın olursa krise ait ne varsa senden satın almaya hazır Hiçbir şey satamam Bay Braham Yabancıya satmazsın Güveni bunu biliyorum ama onun dostuna eski günlerin anısı adına onun bütün resimlerini bir araya getirmek istiyorum <gülüyor> Pirlilerine arkadaşlık etsinler, he. Öyle mi? E, bu yerinde bir iş olur doğrusu e, Biri geliyor mutfak tarafından Ay Burada görülmek istemiyorsan hemen çık Aa, e, Bay Brown Chris'le benim ilişkimden kimseye söz etme tamam mı? Evet. Oo, buyurun Kim aradınız? Doktor Haygit burada oturuyor yanılmıyorsa 30 yıldır başka bir yerde oturmadı Ama şu anda burada değil Öyleyse izin verirseniz girip bekleyeyim. E, siz güven iyi olmalısınız. Aa, siz beni tanıyor musunuz? E, hayır ama hakkınızda çok şey biliyorum. <gülüyor> ben en iyisi doktoru telefonla bulayım. E, acelesi yok güveni. Yol üzerinde kremikli yapıları gördüm. Sonra evin arkasındaki... ...kırmızı kümesi... ...şimdi de seni. <gülüyor> Buralarda bir sürü şey dönüyor Benim aklım ermiyor bunlara En iyisi mutfağa dönüyor <gülüyor> Demek Doktor Heget sizsiniz <gülüyor> Size nasıl bir yardım dokunabilir? <gülüyor> Kart vizitini buyurun ee, Oturun Bay Rosen Teşekkür ederim Doktor Heget bir zamanlar benim genç bir dostum sizin hastanız olmuştu. On yıl önce öldü. Geçenlerde burada sizin nezaretiniz altında yaşarken bana yazdığı mektuplar elime geçti. Doktor <gülüyor> Higget, dostum Christopher Bean öldüğünde size yirmi sterlin borcu vardı. On yılda yüzde altı faizden hesapladım. Tam otuz üç sterlin dört diyor ediyor. İzin verin, bunu karşılayan bir çekiz size takdim ediyor. Çok teşekkür ederim. E, hiç sözüne etmeyin. Buna ödemek de bir zavallıya karşı olan kutsal görevimi yerine getiriyorum. El Londra'ya dönüşümde daha... Bayros'un tanıştığımıza çok memnun oldum. Şimdi anlıyorum ki ressamlar borçlarına sadık oluyorlar. Yalnız size bir sorum var. Bana Crisp'in burada hiç tablo bıraktı mı? Bıraktıysa onları bir anı olarak alabilir miyim diye sormayacaksınız. Hayır hayır. E, ben böyle bir şey yapmam. ...ben kimseye yalvarmam. Sayın dostum yaparsınız demedim. Yalnız sordum ki... Ee, pekala izin verirseniz işimize bakalım. <gülüyor> ee, size elinizde kalmış olabilecek... ...böyle resimler hakkında bir soru soracaktım. Buyurun. Doktor Hegel ...size hepsi için 200 sterlin verebilirim. 200 sterli mi? Hepsi için ama... Ee, Crispy'nin resimleri için öyle mi? Teklifim bu İster kabul edin ister etmeyin Cömertçe bir teklif bence Yo, Teklifinize bir şey diyeceğim yok Bay Rosen Fakat mesele şu ki ilk siz değilsiniz İki saat önce burada başka biri vardı Aynı teklifte bulunan biri mi? Hayır pek değil Tabloları ona satmadınız umarım Hayır verdim Ne? Ya Resin yaptığı bir eski taş köprü tablosu vardı. Eski taş köprüyü verdiniz öyle. Doktor <gülüyor> Heybet, sizi dolandırmışlar. Peki ama nasıl? Londra'dan bana bir teğrif çekti, geliyorum diye. E, adı neydi? Maxwell Devonport. Maxwell Devonport. Evet, ben bir işe yaradıklarını bilmiyordum. Bana bir işe yaramadıklarını söyledi. Devonport mu söyledi bunu? Evet. Tanıyor musunuz onu? Tabii tanıyorum. Fakat bunu yapacağını hiç inanmazdım. İngiliz Sanat Dergisi baş eleştirmenidir. Şimdi bu resimleri sizden alabilmek için nasıl bir yola başvurduğu bir duyulacak olursa bu resimler ki 200 sterlin değerinde. Doktor Haggit evde mi? Beni bekleyecekti. E, Doktor Haggit'in bir misabiri var efendim. Siz bu yana buyurun biraz dinlenin. Ah, teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Eh, yoksa... ...yoksa ünlü güvene siz olmayasınız. Londra'da da herkes beni tanıyor mu canım? <gülüyor> Demek ki doğru. Siz güvenisiniz. Hala burada olmanız ne büyük şans. Eski taş köprü, kiremitli evler... ...kırmızı kümes ve... ...şimdi de güveninin ta kendisi. <gülüyor> şöyle buyurun efendim. Şöyle. <gülüyor> teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <gülüyor> buyurun. Evet ah, e, Doktor Heget'siz misiniz? Evet e, Ben Devonport. Kim? E, Maxwell Devonport. Dün size Londra'dan bir telgraf çekmiştim Devonport bu mu? Evet Devonport bu E ama bu aynı adam değil ne? Peki Devonport buysa öteki kim? Kazım Burada ne halt karıştırıyorsun sorabilir miyim? <gülüyor> Benimle böyle konuşmanız doğru mu Bay Devonport? Leş kargalarının buraya doluşacağını tahmin etmeliydim Özür dilerim doktor fakat bu adam ressamları istismar eden... ...onların eserlerini bir ticari matak gibi kullanan bir ee, neyliyim? <gülüyor> ben ressamları istismar etmem... ...müşterilerimi ederim. Bir ha. saniye bir saniye... ...bütün bu mesele nedir bana da söyler misiniz? Dünyanın en büyük haksızlıklarından biri bu doktor. Sizin bir zamanlar bir genç zavallı hastanız vardı... ...bir ressam. Biliyorum Crispin. Ee, bu sözünü ettiğim çocuk şimdi... Bana 20 sterlin borç bırakarak öldü... ...siz de bunu bana ödemeye geldiniz. Hayır doktor hayır... Bean hiç kimseye hiçbir şeyi borçlu değildir Asıl bizler bizler hepimiz ona karşı ebediyen borçluyuz Çünkü dünya dahilere karşı her zaman borçludur Dahi mi? Crispin Evet doktor evet Crispin Buradaki yaşama hakkında bilgi toplamaya geldim ben Crispin hakkında kitap mı yazıyorsunuz? Peki ama ne Onun resimlerinin New York'ta Londra'da yarattığı sansasyonu okumadınız mı? Ölümünden on yıl sonra Crispin'in Leicester galerisinde ilk Londra sergisi açılmış bulunuyor ancak şimdi anlıyoruz ki o yalnız İngiltere'nin yetiştirdiği en büyük ressam değil... ...tarihin de en büyük ustalarından biri. Bizim Crispin ha? Sizin Crispin ya. Burada resim yapan, burada kısa ömrünü yitiren Crispin. Dostu James Brown'a mektuplarını burada yazmıştı ne yazık ki o da öldü. Bu harikulade mektuplar dün London Mercury dergisinde yayınlandı. Şu bizim Crispin. Ya. Demek ki sizlerin sözüne ettiğiniz mektuplar bunlar <gülüyor> Evet doğru tahmin ettiniz doktor Bay Davenport bizler Londra'dan çok çok uzaklarda yaşıyoruz İtiraf edeyim ki Chris Bean'i sevmekle birlikte Onun bu dünyada bir işe yarayabileceğini hiç düşünmemiştim He, Eserlerinden o kadar az var ki Elde kalan çok yüksek fiyatlara gidiyor Binden aşağı değil hatta iki bine Ne? İki bin mi? Ya. Bay Rosen sen de bana hepsi için 200 TL'nin teklif ettin değil mi? Unutmayın. İlk teklif benden gelmedi. Hep bol keseden bir teklif. Bay Rosen için tabii. Ümit ederim bu oyuna son vermek için zamanında yetiştim. Doktor Helgül, size evet. bir telgraf daha geldi. Bir tane daha mı? Buyurun. Peki. Rosen, her şeye rağmen 200'den daha yukarı çıkmanı beklerdim. Bu kendini savunamayan, dürüst adamları aldatacağını. ...yine taklitlerle uğraşmanı sağlık veririm sana. Evet, şimdi doktor... ...ben genellikle alım-satım işlerine karışmam... ...fakat sırf sizi korumak için... ...elinizde bulunabilecek krispin eserlerine... ...gerçek değer karşılıklarını... ...size ödemeye razıyım. Şu tegrafın anlamını bana açıklamak lütfunda bulunur musun? Verin bakayım onu bana. Ha. Ee, bunun anlamı açık. Tate Gallery biliyorsunuz Londra'da... ...evet, evet, Tate Gallery size... İstediğiniz herhangi bir krismin tablosu için 500 sitelim vermeye hazır. Whitehaven evet. Port. Karşınızda bitmiş bir adam görüyorsunuz. Bitmiş mi doktor? Biz servet karşılığı olan tabloların sahibi. Bitmiş mi? Nereden biliyorsunuz bende de tablo olduğunu? London Merkür dergisinden bin mektuplarında burada yapıp burada bıraktığı yedi adet tablo olduğunu söylüyor. Mısır tarlaları... ...taş köprü... ...eski kırmızı kümez... ...kiremitli evler... Bütün mesele ha? şu... ...ben bunları hiçbir zaman ciddiye almadım ki... Kusuru kendinizde bulmayın doktor... ...yalnız siz değilsiniz ciddiye almayan... ...doktor bunların başına bir şey mi geldi yoksa? Bir yerde olmaları gerekiyor... ...o iki tane var tabi ama... ...yedi tane bıraktıysa... ...nerede duyulmuş... ...yağlı boya tabloların fırlatıp atıldığı... Ha? ...değer taşıyan yağlı boya tablolar... ...şimdi... Şimdi hepiniz buradan gidin Ailemle durumu görüşeyim Bütün işler pek birdenbire oldu Kimin suçu bütün bunlar? Beni suçlayamazsın Benim için o resimler ne kadar işe yaramazdıysa Senin için de ailen öyleydi Artık laf dinlemeye takatim kalmadı Şimdi önemli olan paniğe kapılmamak Düşünülecek iki şey var İlk gelen Bay Davenport değildi Öyleyse kimdi? O tabloları babamdan hileyle aldı Tabi doğru Pena Eda haklı Öyleyse geri alabiliriz Arthur onu bulmalısın Asıl adını bile bilmiyorum Ama gene de bulacağım onu Her ne pahasına olursa olsun Devonport sunturlu bir yalan uydurmalıysa Bu tamahkar düzenbaza 2000 binle dört bin arası bir serveti Kendi ellerimle teslim ettim demektir Crispin burada kaç tablo bıraktı Devonport'a göre yedi tane eh, Öyleyse geri kalan beş tablo nerede Ana. Bizim kızın kafası ikimizden de iyi çalışıyor Eda hadi yavrum sen git bir bak Susan aşağı in biraz Daha Susan'a sormadık O da belki bir şeyler biliyordur Ne var baba ne istiyorsun? Crispy'nin eski resimleri gözüne çarptı mı hiç Baba ne oldu sana böyle birdenbire Avazın çıktığı kadar bağırıyorsun Soruma cevap ver e, Gördüm tabi e, Son gördüğümde arka bahçedeki kümesteydiler Kümeste mi? Evet baba Kaç tane? Şimdi hatırlamıyorum ama 8-10 taneydi galiba 8-10 mu? Evet, kömür çuvallarını koyduğumuz yerdeyiz. Ben oraya her gün girer çıkarım bisikleti onun önüne bırakırım, oradan alırım. Her Allah'ın günü ben orada resim mesim görmedim. En son ne zaman gördün? Çok olmadı, Arthur. Ne var? Onları ben yaktım. Yak? Ne? Ne yaptın? Ne yaptın? Tabloları ateşe attım. Bahçede yaktığım ateşi. Sekiz on tablonun hepsini Sanırım daha fazla vardı Daha fazla vardı Her biri iki bin sterline Sence de beş para etmez doğru resimler Sus be kadın Aynı şeyi tekrarlayıp durma Sen dizlerin üstüne çöküp Günahını affetsin diye tanrıya yalvarmalısın Kuranın hakkı var Tavan arasında tek resim yok Babanın bundan haberi var eder. Hiçbir yerde bir tek resim yok Boşuna yer kaplıyorlar diye Hepsini yaktım ben Anne nasıl yaparsın bunu Ay, Tanrım Öyleyse sabah kaptırdığımız iki resmi geri alabilmek için Şimdi elden gelen her şeyi yapmamız gerek Şu dergiyi ver bakayım ne yazıyor <gülüyor> Doktor bana büyük ihtimam gösteriyor Tıbbın T'sinden anladığı yok y Yok ama bir şey bilirmiş gibi gerinip durur Bu da beni pek eğlendiriyor Anne neler diyor baba? O doktor benim... Crispin mektuplarında da böyle yazmış benim için... Evet oku baba... Ona bir portresini yapmam için yalvardım... Bütün çabalarım boşa gitti... Sanat anlayışı bir hayvanın... Kinden farksız... Gerisini sen okusursun... Belki annenle de ilgili bir şeyler söylemiştir... Bu koruyucu melek... Benim için bir kız kardeş... Bir hasta bakıcı gibi... Ama yeri onlardan da büyük... Biliyorum ki onun çabası yaşamıma aylar ekliyor. Burada benim için tek teselli o. Kendine özgü bir güzelliği de var. Ah oh, evet, çocuğu sevdim ve ona destek oldum. Anne, bu sen değilsin. Guinebo, ver şu dergiyi bana Suzan. Soğuk sonbahar sabahlarında taralara giderim. Bana sıcacık çay getirir arkamda. Evet, bizim çaylar. Benim yakınlık gösterdiğim çocuk demek arkamda hizmetçiyle karıştırıyormuş Anne böyle söylemiyor ama <gülüyor> Güzeldi diyor O hiçbir zaman güzel değildi anası. Baba ne var Artür ağzını bozmasan iyi edersin Crispin buradayken bir başka portre yapmıştı iyi hatırlıyorum Kimin portresi Güveninin Artür hakkım var doğru Evet kocaman bir portre Nerede, Nerede o oldu? Güven'in odasında galiba Chris'in ölümünden bir. Eda Eda git bak Güven'in odasının hala orada mı? E, fakat oradasa Giveni'ye aittir Eda dur Evin içinde bir servet yatsın da benim öz kızım kalkıp bana portre Giveni'ye aittesin O tablo Güven'inin hakkı Bana bak Susan ben haksız bir şey yapacak değilim Baba e, Giveni'nin saflığından yararlanmana seyirci kalamam ...sen ona bakma... ...şimdi yapılacak bir şey var... ...o da şu... ...Güveni o portreyi Manchester'a götürecek mi götürmeyecek mi onu öğreneceğiz... ...çağır buraya sor... ...ben olsam dosdoğru odasına giderim... ...ve sanki iki paralık bir şeymiş gibi resmi alıp çıkar... ...ena... ...bu işin bir vicdani yönü var... ...kutsal kitabı unutma... ...yalnız... ...bir düşünüş tarzı şu olabilir... ...portre bizim malımızdır... ...e öyle model değil bizim hizmetçimiz o... ...şimdi mesele şu... ...benim alnımın teriyle ödediğim... ...çalışmalarının karşılığını... ...mesai saatinde portresini yaptırmakla... ...kötüye kullanmaya hakkı var mıydı? Arthur haklısın... ...vicdanın rahat olsun... ...hiç kuşkusuz o portre bizim malımız... ...Eda çık yukarı ve onu buraya getir. Ben basit bir köy doktoruyum... ...paraya önem vermem... ...bunu sizler için... ...sevgili kızlarım... ...karım için istiyorum. E, hadi harekete geçmeliyiz... ...Eda... Resmi alınca arkadaki merdivenden inersin. Hadi acele et Anne nasıl alırım güveni odasında toplanır ha, Canım sen de Güveni Güveni Güveni Buyurun Buyur, sofrayı yukarı ver Peki bayan Heket? Eda Eda koş ukarın Son gününde bile bize yardım etmen ne fedakarlık güveni. Yok bir şey değil bu sahiden. Ee, bir şey değil olur mu güveni? Doktor Haged ben bunun değerini bilmiyor değiliz. Bir şey diyeceğim. Ee, sen güveniye bir şey söylemeyecek miydin Artur? Ha? Evet, e, e, e, evet. Neydi bana söyleyeceğiniz doktor? E, bir iki şey var. Seninle şu yeni hizmetçiyi konuşacaktım. Nasıl buluyorsun onu? İyi bir kız. Tabii iyi bir kız ama... ...senin yerine tutabilir mi? Ah doktor, çok iyisiniz... ...ama tabi unutmayın ki ben sizin hallerinize... ...tuhaflıklarınız alışana kadar 15 yıl geçti... ...iyi bir kız... ...e eh, burayı da severse daha ne olacak yani? Ee, yani burayı sevmez mi diyorsun güveni? Belki sever belki sevmez... ...yemeği getireyim de sonra konuşursunuz... Ee? ...niye durdurmadın onu? Nasıl durduraydım sen durdurabildin mi? <Gülüyor> Susun... ...gel telefona bak ben şimdi konuşamam... Alo... Ana... Onu tekrar çağır buraya Bir daha konuşayım Eda gelinceye kadar bir şeyler bul Alo ee, Bir dakika Santral çağırayım Aldın mı Eda Alamadım Seni kıstırdım mı yoksa Baba Şş, Tam yerinden çıkarıyordum az daha kıstıracak ee, Bir dakika Santral Fısfıs fıs konuşmanızı planlarınızı bitirince buraya bakın Babamı şehirler arasından arıyorlar Londra'dan Londra'dan Londra'dan mı arıyorlar Baba Londra diyorum ismiyi duymadım ama ya, bir, dakika, bir dakika. Alo? Evet. Doktor her gitmeyin. Kim? Ne? Taş köprü mü? Ne kadar ne kadar? Ah. Düşünü. Neymiş Ertuğ? Taş köprü için bana. Üç bin sterlin vermek istiyorlarmış İyi durumdaysa İyi durumdaysa Duyuyor musun hemen? iyi durumdaysa Üç bin O benim arkasında resim yapıp 15 beş sterline sattığımız resim Biliyorum Yemek hazır efendim oturabilirsiniz Geldin mi Artur Çok bitkin görünüyorsun ne haber Dört yere gittim sabah taş köprü tablosunu benden çalan alçağı bulmak için ee? Burada o hala Hana gittiğimde öğrendim Sabah valizini oraya bırakmış Resimler odasında mıydı? Bankaya götürmüş, emniyet kasasına koydurmuş Güveni Bana bir bardak süt alıver Hena, bak buraya Benim yaşımda birine böyle şeyler hiç yaramıyor Daha bu sabah sakin Kendi halinde bir köy doktoruydum Bir de şimdi şu halime bak Hena hı hı. ...Gwen'i beş treniyle gidiyor... ...o portreyi almasına izin veremeyiz... ...elimizde bir tek o kaldı... Bu değil, o sütünüzü doktor? Ee, teşekkür ederim Gwen'i... ...Gwen'i... ...şeminenin üstündeki şu boşluk... ...ne kadar kirli değil mi? Hemen silerim ne olacak? Hayır hayır vakit yok... Ee, benim şu resimlerinden birini alsak... Olmaz... ...şey bu resimler orayı doldurmaz... Bütün o duvarı dolduracak bir şey olmalı Büyük bir tablo bulmalıyız Gweny Crispy'nin ölmeden önce yaptığı bir resmin yok muydu? Hı, evet var ha. Hatrem. Ha. İşte o O tam olur Gweny Onu oraya asarız Doktor Hay Allah oraya benim resmim nasıl asılır yakışık almaz Niçin yakışık almazmış Benim resmimi orada görenler ne der sonra Bana ne ne derlerse desinler Burası özgür bir ülke değil mi Onu kırma güveni hadi canım oh, Hay Allah e gidip getireyim bari Böylesi çalmaktan çok daha iyi Daha vermedi ama Verecek birdenbire üstüne varmak doğru olmaz İşte portver Ama bayan Heket. Çok garip geliyor bu bana yani sahiden. Crispin olsaydı sevinmez miydi? Ah, keşke görebilseydi. Bunu yaparken hep derdim. Güveni bu benim ustalık eserim diye. Duyuyor hmm. musun Arthur? Güveni emin misin böyle mi dedi? Dedi tabi bitince bana teşekkür etti. Teşekkür etti doktor. Ya. Sanki ben bir şey yapmışım. Böyle çocuklar. Böyle çocuklar böyle genç yaşta ölmemeli. Oo oh, hadi hadi Gweni ağlamamalısın. Bak şimdi ben de ağlayacağım ama. Hep, hepimizi ağlatacaksın Gweni. <gülüyor> şey seni böyle görünce aklıma bir şey geliyor Gweni. Bunca yıl sonra bizi bırakıp gittiğine göre. <gülüyor> Portreyi burada bizimle bırakırsan... ...çok güzel bir şey olur Gweny. Temelli mi bırakayım yani? Böyle bir fedakarlığına karşılık da... Ama buna karşılık bana ne verebilirsiniz ki? Bana öyle geliyor ki Gweny... ...Manchester'da... 5 sterlin işine yarar. On olsun Arthur. Peki. 10 sterlin yapıyorum. Buna bir itirazın olmaz sanırım. Hiçbir itirazım yok doktor. Fevkalade bir hediye. <gülüyor> tamam. Her şey halloldu. <gülüyor> Ama ben portremden vazgeçemem ki. Gweny... Beni şaşırtıyorsun <gülüyor> Doktor Hackett Ben böyle uzun zaman bağlandığım şeyler konusunda biraz tuhafımdır Beni bu çömer teklifimi reddetmeden önce iyi düşün Evet tokalaşalım olsun bilsin Düşün on sterlin eh, Madem hepiniz karar verdiniz eh. O zaman işte şimdi bizim tanıdığımız Gimini konuşuyor Hayır hayır Daha düşünmem gerek Kapıyı kimse açmadı ben de girmek cesaret edeyim Eğer portre için geldinizse onu veremem İzninizle baybrağım sen ben Davenport'um dedim. O sana brandı. Ne iyi nesilsin sen ya? Kendi isteğinle buraya gelmeni beklemiyordum Bay Talant. Bayanlara bizi yalnız bırakmalarını söyler misiniz? Tamam Hana. Onu bana bırak. Yardım istersen beni çağır Arthur. Dışarıdan dinleyeceğim Bay Talant. Evet bundan eminim. Bana oynadığın oyuna ne diyorsun? Sanat koleksiyonculuğunun klasik geleneklerine göre yürütülen basit bir iş taktiği. Ya. Yeah. Evet. ...hemen her gün bir koleksiyoncu az bulunur... ...ve takdir edilmemiş bir sanat eseriyle karşılaşır. Crispy'ni hiç tanıdın mı? Bir ay öncesine kadar adını bile duymamıştım. Yani yüzsüzün bu kadarı... Da... Evet, şimdi gelelim işe. Öteki resimleri bulabildiniz mi? Hayır, hepsi yanmış. Sendeki iki taneden, bir de şu Gweny'nin portresinden başka. Evet, ölmez bir eser. Beğendiğine sevindim. Bu sabah size aramızda kurulabilecek bir iş birliğinden söz etmiştim. E, i̇zin verin... Bakın Mısır Tarlaları... ...Müteveffa Crispin'in eseri... ...Aman dikkat dokunmayın daha kurumadı... Nerede buldun bunu? Ben yaptım... Sen? Nesin sen? Bir sahtekar... Görüyorum ki durumu kavramaya başlıyorsunuz... ...London Merkür'de çıkan o mektuplar... ...beynin burada bıraktığı resimlerden söz ediyor... ...asılları ortada yok... ...fakat benim olağanüstü yeteneklerim sayesinde... ...bu kaybı hissetmeyeceğiz... ...sizi temin ederim Doktor Hagget... ...bir altın madeni sunuyorum size... Crispy'in işini tezgahlamış bulunuyoruz Tezgahlamak mı? Yani bir nevi tekel Siz benimkilerin gerçekliğini doğrulamakta kalmayıp Rakiplerin sahte mallarını da çürütme olanağına sahipsiniz Bilmem anlatabildim mi? Bu bir cinayet Hiç de değil Hiç hoşuma gitmiyor bu iş Bu sabah sen gelmeden önce her şey yolundaydı Saygıdeğer bir kişiydim Kendime karşı da saygım vardı Hiçbir şeye tam edecek adam değildim ama sizin bir karınız iki tane de pırıl pırıl kızınız var Bak orada haklısın Sevdikleri uğruna tamah etmek Kendi için tamah etmek kadar kötü değil Bu Bu dolaptan bana ne kalacak? Yüzde yirmi diye düşünmüştüm Değmezsin Yüzde yirmi beş olsun Yüzde bir kuruş aşağı olmaz Bu işi bensiz yürütemezsin Senin sahtekarlığını ortaya koyarım Doktor Hagen bu iş oldu <gülüyor> Verin elinizi sıkayım ee, İçeri geçin bay ee, Teşekkür ederim <gülüyor> Teşekkür ederim <gülüyor> Tala Sen de mi oradasın Ben senden önce geldim Rose Demek ki sendin Evet düşünmeliydim ne? <gülüyor> Sizler tanışıyor musunuz Evet e, Bay Rosun şirketimizin satış kısmını üzerine alacak e, Rosun biraz önce aramızda bir limite şirketi kurdum Birinci kata da sen yerleşmek ister misin Ben bugün seninki gibi işler peşinde değilim Buraya asıl malları elde etmeye geldim Edeceğim de Gweny'nin portresi işte orada duruyor hmm. e, Bunun imzası yok e, Onun icabına bakmak kolay Ha, seninkilerden biri desene Öyle bir şey değil mi? O, Daha bu Doktor şey... endişelenmeyin Kendisi resim koleksiyoncusu enayilerden değildir Onun sattığı sahte tabloların çoğu benim elimden çıkar <gülüyor> Bu işte iyi olduğunu bilirdim Talan ama bu kadar ustaca bir çalışmanı görmemiştim Benim çalışmam olduğunu anladın demek Sadece dedim Onun diyorum. bulunduğu yerde sadece şey olur mu? <gülüyor> ama sahici dedim size Yalnız bir mesele var Ben bunu satacak durumdan Umarım elimiz... sözünüzden şüphe etmemi bağışlarsınız Doktor Hagit Fakat bu varken Buyurun Bay ee, Devam Doktor Hagit Kayıp hazineyi bulduk mu İşte Gweny'nin portresi ha, Bakayım Bunu yapan adam da Perişanlık içinde öldü İşte işte bütün kadındık burada Tüm sıcaklığıyla Tüm gücüyle Bunun güzelliği Tıpkı tıpkı aman benzetmelere ne gerek var Bu harika bir şey işte Bütün duymak istediğim buydu e, Doktor Heget e, Size 1700 sterlin vermeye hazırım Alamazsın Rosie Evet alırım Bay Devonport. Sizin de buna tanıklık etmenizden zevk duyacağım Ne için almak istiyorsun Galerimde göstermek için Tek kişilik gösteri ...tek tabloluk gösteri... ...satışa çıkarmadan önce tam bir ay... ...satmak isterim ama... durumum biliyorsunuz yani... Sonra satma tanıcığım bir iş yapma baba... ...sen çekil git buradan hele... ...benim çocuğum beni eleştiremez... ...doktor Haygetti lütfen... ...iki bin sterlin... ...size söylüyorum... Ben ...daha satacak durumda değilim diye... Elini çabuk tut unutma treni beşte kalkıyor... ...biliyorum... ...ortak bu işi bana bırak... ...sen de kapa çeneni... ...işin bu kısmı seni ilgilendirmez... 2000 bin sterlin... 2000 sterlin yeterli değil. Hey ee, e, e, budalalık etmeyin. Benim tekrar satabileceğim ne malum? Benim satmaya o kadar meraklı olduğum ne malum? 2300 en son. Olmaz. Peki ne istiyorsunuz? Ee, şey bunu satmaya henüz hazır değilim ee, ama eğer satacaksam. On bin veririm. Ah, siz aklınızı oynatmışsınız. Dokuz bin. Bay Devonport siz söyleyin. Ee, biraz fazla. 8 bin. Düşürme Arthur, düşürme. Öyle bir niyetim yok. 3000 bin sterli. Hayır. Hayır. 3 bin 500. Hayır. Hayır. Karşımda birleşmiş bir aile var Rosen. Benimle birleşmiş değiller Bay Port Benim bu işte hiçbir ilgim yok. Sen git yukarı odana çık dedim Anlamadığın işlere burnunu sokmaya kalkma. Tahammülüm yok. Güvenin o resim. Güveni. Hata. Heda güveniyor uzak dur buradan Peki peki 7000 Rosen ister al ister alma Almam tabi Rosen bu sefer tam layığını buldun 4000 4000 3 gün içinde nakit parayla ödeyeceğim ee, 6500 Bırakma Artur bırakma 4500 yarısı şimdi gerisi yarın 5000 aynı şartlarla Peki kabul Aferin Rosen Buyurun şurayı imzalayın İşte çek buradan ee, Yalnız sen şu resmi bir an önce buradan toparla ee, Şimdi onu yapacağım zaten ha, ha. Kapıyı kontrol etsen Atın dikkat Tabii. Konuşmanızı yarıda kestiğim için özür dilerim Trenin beşte kalkıyor da İşin tatlıya bağlanacağını biliyordum güveni. İşte sana söz verdiğim on sterlin Al Tanrı yardımcın olsun güveni O adam ne yapıyor orada benim portremde Londra'ya getiriyorum güveni sergilemeye Ne haklı getiriyormuşsun onu buradan e, Hayatta başka hiçbir şeye bu kadar para ödemedim de ondan Benim malım o Ne dedin Benim malım o dedim Güveni sen ne arıyorsun burada kim çağırdı seni Size veda etmeye portremi de almaya geldim Ama sen onu bana sattın Asla asla satmadım Doktor Hayek size böyle bir davranışı Ondan hiçbir zaman ayrılamam asla Ben size düşüneyim demiştim Şimdi de benden habersiz onu satmaya kalkıyorsunuz. Ben olsam utanırdım utanırdım. Neyim? Sinsice bir oyun. Bu portre sizin malınız değildir. Siz hepiniz aralığa çıkar mısınız Bay Devonport? Bırakın beni bu işi Gwen ile yalnız halledeyim. Ha? Hadi. Gweny. ki ben sana güzel bir sürpriz hazırlıyorum. Evet hazırlarken yakalandınız. Ben olsam utanırdım. Sizi hiç böyle düşünmemiştim Bunu bana nasıl söylersin Güveni? Ben ki senin için biraz para yapmaya çalışıyordum Sana 200 sterlin verecektim Benim portremi 200 sterline satacaksınız öyle mi e, Gweny Senin durumundaki kişiler Değerli şeylerin sahibi olmamalılar Belki de haklısınız bilmiyorum Fakat hayatta sahip olduğum tek şey o benim e, Artık çok zaman geçti Söylememde bir sakınca yok Ben severdim onu Hala da severim O portreyi yaptıktan hemen sonra da öldü yani yaptığı son resimde o Hayattaki bütün mutluluklar benim için o portrede yatar Pek bir mutluluğum da olmadı zaten Biliyorsunuz doktor Güveni sen yalnız kendini düşünüyorsun Kardeşinle çocuklar ne olacak O fakir bir adam Güveni Biliyorum fakir Ama yapamam doktor gerçekten yapamam Ben Chris Bine söz verdim ondan hiç ayrılmayacağım diye Çünkü onu benim için yaptı Behala Güveni baksana dürüstçe söyleyeyim senin portreyi beş bin sterline satın almak istiyorlar. Beş bin mi? Bölüşelim güveni. Yarısı senin yarısı benim. Hayır istemem. Yaradan fazlasını al. Üç bin al. Hayır hayır hayır diyorum size. Üç bin beş yüz al. Bırakın kolumu. Bir milyon verseniz almam. Utanmalısınız kendinizden. Utanıyorum. Peki. Şimdi gidebilir miyim? Evet güveni. Artık gidebilirsin. Öylesine fakirdeki ki Chris. Ne bir ceketi vardı ne sıcak tutacak bir şey Bir tek kaza vardı benim öldüğüm o Uyuyacak bir sıcak odası bile yoktu Öylesine fakirdi Parası olsaydı o yabancı yere giderdi O sıcak yere o zaman ölmezdi Kışın hep dua ederdim soğuklar çabuk geçsin diye Krizi düşünerek Nasıl olur da bu kadar para eden resimler yapan bir adam Böyle fakirlik içinde ölür Hayattayken kimse beğenmedi resimlerini de ondan güveniyor Ben hep beğendim ama O yüzden de hepsini sakladım Hepsini Sakladın. Evet. Sen? Evet, sakladım. Ben. Nasıl elde ettin onları? Bayan Heket ateşe attı, ben kurtardım. Nerede şimdi onlar? Çantamda, rule yaptım, koydum. Kaç tane var? On yedi tane. Beni, on yed, on mi dedin? O, on mi? Hele, Eda, Rosen. Ne oluyor? Ben ben. Ay, şeyde ne oluyor? Şimdi var? Gelin buraya. Hepiniz gelin portrey bırakın şimdi Öbür tablolar bulundu <Gülüyor> Senin yattıkların he ha Olamaz Artır. Yakamadıkların daha doğrusu oh. Hepsi güveninin çantasında 17'si birden 17 tane 17 tane bilinmeyen Chris Hadi bakalım Gweny Nerede resimler <Gülüyor> Ver Ver onları bana Evet bayrolsun Şimdi seninle iş konuşabiliriz Özür dilerim doktor <gülüyor> Haged Ama resim satıcısı olan benim Verin bakayım Al Bunu da al ee, Ne diyeyim doktor ee, Ne diyeyim doktor Haged bilmem ki Böyle bir pazarlığı hiç beklemiyordum bak, e, Bakayım bakayım ee, bakayım oh. Bilmem ki Kaç para eder diyorsunuz Bay Devonport? Tanesi iki bin eder mi? Ee, rahat rahat eder. Bunları da mı satmayı düşünüyordunuz doktor Hek? Oh, Mısır tarlaları, Mısır tarlaları ben bu. Ben bunları sakladım ki. Ha buraya bakın, buraya ben bakın. Ben bunları yanmaktan kurtardım ve sanıyordum ki bunlar benim. Doktor Heket bir dakika. Evet. İş konuşmaya girmeden önce bunların sizin kanuni malınız olduğundan emin olmalıyız. E, Kocaman değilse kimin bunlar? Benim malım tabi. Sen sözümü dinle. Hem onlar burada ödenmemiş borçların karşılığı olarak bırakılmamış mıydı? Evet olsun sanırım tablolar ona ait aa, aa. Şimdiye kadar bu çapta bir işe girmemiştim Bir Christopher Bean vurgunu eh, Hadi hoşçakalın ben gidiyorum artık Trenim kalkmak üzere Doktor Hagen onun için ben... Ben olsam satmakta bu kadar acele etmezdim Allah'a Eda, Allah'a Bayan Hagen ee, Ne diyorsunuz 40 bin sterne yakın bir servet ee, Hadi hoşçakalın e, gideyim bari Bulember gibi bu işe sokabilirim Hadi Suzan çıkalım. Bir fikrim var Doktor Hẹget. Nedir? Bir hesab edeyim de. Evet. E, Güne gidiyor musun yoksa? Ha, evet Bay Davenport gidiyorum. Ha. Vedalaşmak için bekledim durdum. Fakat hepiniz o kadar meşgulsünüz ki. Şey e, bir şey söylememe izin ver Güne. E, portren hakkında. E, merak etme ben onu elinden almak niyetinde değilim. Fakat böyle bir sanat eseri e, büyük bir sorumluluk gerektirir. E, bu şimdi senin senin. E, fakat yalnız emaneten senin. Al götür onu Manchester'a e ama orada onu... ...şehir sanat galerisine ödünç olarak ver. Anladın mı? Orada istersen her gün gidip görebilirsin. Ee, yapar mısın bunu güvene? Bir düşüneyim <gülüyor> Bay Devenporto. E, e, e, 35 bin serdi. <gülüyor> 40 bin demişsin az önce. Güvene biliyorum güvene. Ee, senin için bu yalnız bir sanat eseri değil. Biliyorum. Bu resmi yaptığı zaman... Chris binle aranızda bağlar olduğunda biliyorum. Bağlar mı? Hem de ne bağlar? Bay Devonport, hmm. o bana evlenme teklif eden tek erkekti. Ama sen, sen evlenmedin değil mi? Güveni. O kadar hastaydı ki, benden istediği hiçbir şeyi geri çeviremezdim. O halde sen, Crispin'den dul kaldın. Kaldım ya. Evet. O zaman bu tablolar onun malı. Ispat etmesi gerekir bunu. Ispat etmesi gerekir. Ispat etmesi gerekir. Evet, evet, evet. Eminim ki edebilir, ispat edebilir. Ee... Bunu hiçbir zaman söylemedin ee, Güveni, niçin güveni, niçin söylemedin ha? E, bu harika bir şey Crisp'in de işlerin bu şekilde gelişmesini ister Bu durumda iş yapamam ben Verin o resimleri bana Tamam ben vazgeçiyorum Benim elimden kimse alamaz bunları Öldürseler vermem adım Madem ki onları ben ateşe attım Şimdi de istediğimi yapar. Anne, anne yani şimdi babam resimleri Anne cevap ver bana Bu resimleri satamayacak mıyız ama olamaz bu doğru değil bu doğru değil Tabi ispat edebilirim Hı? Evlilik kağıtlarım çantamda <Gülüyor> Görmek ister misiniz de. Burada bakın Benim için kötü şeyler düşünülmesin istemiştim Ama artık kim duyarsa duysun Ben bayan Christopher Bean'im Karısıyım onun Nasıl bayan Herkut doktorun karısıysa Al resimlerini güvene Gidenin Ardından Atlı oyunumuzu dinlediniz.